Kaçar tane tekbir alınabileceğini söyledik. Sünnette çoğunlukla yapılan tekbiratın dört olduğunu söyledik. Ama bunun dışında beş olacağını, altı olacağını, yedi olacağını ve dokuz tekbir olacağını yaptık? Zikrettik. Eserlerde, hadislerde, eserlerde bunların olduğunu söyledik. Tekbirlerde, ilk tekbirde elimizi kaldıracağımızı, diğer tekbirlerde de Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bir hadis varit olmasa da sahabeden İbni Ömer'den tekbirler arasında her tekbirde ellerini kaldırdığını zikrettik. Bu vesileyle İbni Ömer'in bu amelini, yani elleri kaldırma amelini, ancak peygamberden öğrendiği ilme binaen veyahut da gördüğü uygulamaya binaen yaptığını e, yorumlayarak ellerin kaldırabileceği görüşünün tercih edildiğini söyledik. Yani her tekbirde ne yapılacağını, ellerin kaldırılacağını söyledik. Yine cenaze namazında sağ elin, sol elin üzerine, göğüs üzerine, sadır üzerine e, konulacağını söyledik. Bugün Cenaze namazını nasıl kılacağız? O tekbirleri aldığımızda neler okuyacağız? Bunları öğreneceğiz. Yani bunu öğrenmek de bize farz olan <gülüyor> kifaye olan e, ilimlerden bir tanesi. Kimi zaman vacip bir, aynı bile olabilir. Eğer o cenaze namazını sizden başka kılacak kimse yoksa orada sizin öğrenmek zorunda olduğunu, o, olduğunuz bir ilim. Ne okuyacağız ilk tekbirde arkadaşlar? İmam ilk tekbiri getirdiği zaman söyleyin Evet Fatiha'yı okuyacağız Bakın ilim çok önemli arkadaşlar yani neye önem veriyorsak ahirete önem veriyorsak ilme önem vereceğiz ki ahiretimizi ne yapalım Kazanalım kurtaralım Dünyaya önem veriyorsak Neyin ne kadar para ettiğinden Ne yapacağız ilgileneceğiz tabi bunlarla ilgileneceğiz ama Bunlar hemimiz gammımız Olursa eğer, orada bir hüsran var demektir. Bugün o kadar çok beynimiz gereksiz bilgilerle dolu ki, değil mi? O kadar çok yani. Ama bize kimi zaman fazla, aynı kimi zaman fazla kifaya olacak böyle bir ilimden neyiz? Bir haberiz. Niye? Çünkü yani sanki ihtiyacımız yokmuşçasına davranıyoruz. İlk tekbirde Allahu Ekber dediğimizde ne okuyoruz? Fatiha'yı okuyoruz arkadaşlar. Subhane okunmuyor. Ona değineceğiz zaten az sonra. Niye? Neden fatiha okuyacağız? Çünkü hadisler bunu gösteriyor. İmam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu, İmam Ebu Davud'un Nesai'nin, Tirmizi'nin rivayet etmiş olduğu hadislerde şöyle deniyor. Diyor ki Talha İbni Abdullah İbni Avf diyor ki Talha İbni Abdullah İbni Avf Salleytu Halfe İbni Abbas radıyallahu anhuma. Talha diyor ki İbn Abbas'ın arkasında cenaze namazını kıldım. Ala cinaze. Fakar bi Fatiha til kitabi ve suretin Ne yaptı diyor. Fatiha suresini okudu. Fatiha suresinden sonra da bir sure okudu. Ve cehara hatta esma'ana. Diyor ki Talha. İbn Abbas okurken de cehri okudu. Yani sureleri, Fatiha'yı ve zammu sureyi ne yaptı? Sesli okudu, açıktan okudu ona da değineceğiz daha sonra yani cenaze namazında sesli mi okunur? Sessiz mi okunur? Hadisin devamını dinlediğiniz zaman, eserin devamını dinlediğiniz zaman İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın neden sesli okuduğunu göreceksiniz. Diyor ki Talha, "Felemma faraga akhadtu biyadihi fesa'altuhu." Tabii diyor ki namazını bitirince hemen sordum. Abdullah İbn Abbas'a elinden tutarak sordum. Fekal inma cehertu li ta'lamu enha ve hak. Diyor ki İbn Abbas cevap olarak sorulan soruya ne soruluyor? Niye sesli okuyorsunuz sorusuna ve neden bunların okunduğunu sorusuna diyor ki İbn Abbas ben diyor bunları sesli okudum, size duyurdum. Bu surelerin okunmasının sünnet olduğunu, hak olduğunu, okunması gereken sureler olduğunu öğrenmeniz için diyor. Yani sen ne yapabilirsin? Bazen arkadaki cemaate sessiz olan bir şeyi eğer bilmiyorlarsa, Sünnet'in ne olduğunu göstermek için sesli yapabilirsin. Asıl da o sessiz yapılıyor olsa bile. Az sonra rivayetlerde gelecek. cenaze namazındaki surelerin okunması sessiz olarak yapılır. Sünnet olan bu. Bu hadis dediğimiz gibi İmam bu ne yapmış, rivayet etmiş. İmam Tirmizi rahimahullah Sünnet Tirmizi de diyor ki, hadi hadisun Hasanun sahi. Bu hadis hasen dir sahihdir. Ul amelu ve sellem Bu hadisle diyor birçok ilim ehli ve peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ashabından birçoğu ve onların dışında gibi çok ilim ne yapmıştır? Amel etmiştir. Ve cenaze namazında ilk tekbirden sonra ne yapmışlardır? Fatiha'nın okunması gerektiğini söylemişlerdir. Sünnet olan bu arkadaşlar ve o kavl Şafii ve Ahmed ve İshak'a bu görüş kimin görüşü daha sonradan gelenlerden Şafii'nin İmam Ahmed'in İmam İshak'ın ve galebe bazı ahli'l-ilm bazı limahlede demiştir ki bakın imam terimiz bize nakil anlatıyor ihtilafı nakle diyor diyor ki la yuqra fi's-salati al cinaze bazı limahle diyor ki Hanefi mezhebinin görüşü de bu Sufyan Sevrî'nin görüşü de bu Kufeli alimlerin görüşü bu La okunur <gülüyor> val cenaze inma hu vessena ala Allah. Yani cenazede ancak ne yapılır? Allah'a sena edilir o tekbir, tekbirde. Onun için Hanefi mezhebinde bugün camilerde cenaze namazında imamlar cenaze namazını kıldırırken ne diyorlar ilk tekbirde bize? Subhaneke okuyun ve celle senâ okteyin diyor. Halbuki sonra gelecek şey albaninin sözü hiçbir hadiste ne yok? Subhaneke'nin okunacağına işaret yok. Subhaneke'nin okunacağına işaret yok. Bu konuda Hanefi mezhebindeki değerli alimlerin muhakkik alimlerin nasıl yanılgıya düştüğünü de zikredeceğiz biraz sonra. Yani şunu görüyorsunuz mezhep taassupçuluğu bu alimler için söylemiyorum, onlardan sonra gelenler için söylüyorum. İnsanı bazen ne yapabiliyor? Böyle apaçık, zahir, ortada duran ilim ehlinin, ashabı, peygamberimiz ashabının amel ettiği hadislerden, sünnetlerden koyabiliyor, uzak tutabiliyor. Namazlarda el kaldırma meselesi gibi. Bu da onlardan birisi. Birçok var böyle mesele. Sadece Hanefi mezhebine has değil. Şafii mezhebinde de var. Başka mezhep, Hanbeli mezhebinde de var. Bazen mezhep tahassupçuluğu ne yapıyor? İnsanları sahi, zahir, sarih, sünnetten, sünnetle amel etmekten alıkoyabiliyor. Tabi bunun çeşitli sebepleri var. Şeyh Albani Rahimullah burada kitabında güzel bir şey diyor. Diyor ki وَهَذَا الْحَدِيثِ وَمَا ف۪ي مَعْنَاهُ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ Diyor Şeyh Albani. Bu hadis yani Fatiha'nın okunacağı meselesi. Bu manada olan hadisler حُجَّةٌ <عَلَيْهِم> aleyhim Birilerinin üstüne delildir. Birilerini susturmaktadır diyor. Yani kimi söylüyor? kufe ve Hanefi alimlerine. Şu söylenemez diyor bununla alakalı. Şimdi Hanefi mezhebi şey yaparken bu hadisi biliyor mu? Biliyor Hanefi alemleri değil mi? Peki nasıl bu hadise cevap verebiliyorlar? Buhari'deki hadisi getirdiğin zaman diyorlar ki bu hadis, Buhari'deki bu hadis Peygamber'in sözü değil. Burada i̇bn Abbas diyor ki sünnet. i̇bn Abbas'ın sözü bu. Sünnet budur diyor. Bunu diyebilirler mi? Şekal Barım diyor ki bunu dahi diyemezler. Niye diyemezler? Çünkü Hanefi mezhebine göre bile Hanefi mezhebine göre, diğer birçok alimlere göre bile eğer sahabe, sünnet budur dediği zaman, sahabenin sözü, sünnet budur dediği zaman ondan ne anlaşılıyor arkadaşlar? <gülüyor> merfu. Peygamberin sünneti merfu. Yani peygamberin rivayeti olarak anlaşılıyor. Peygamberin ismi dedilen bir şey olarak anlaşılıyor. Hatta diyor ki, Şeyh Almanı Rahimahullah, Alâ asâhil akvâli hattâ indel hanefiyyâ. Belkâlem nevevî fil mecmû. Hatta İmam Nevevî Rahimahullah, mecmu hı hı. adlı fıkıh kitabında diyor ki, İnhe'l-mezheb'us-sahih allazi qalehu cumhurul-elama min ashabina fi'l-usul ve gayrihim min el Doğru Görüş de budur. Bizim mezhep alimlerimizin sözü ve diğer birçok usulcü ve muhaddis alimlerimizin görüşü de budur. Eğer sahabe sünnet budur dediği zaman ondan ne anlaşılıyor? Peygamberimizin sünneti anlaşılıyor. Merfu bir rivayet olarak anlaşılıyor. Yani sünnet budur dedikleri zaman. Tamam? Yine Hanefi alimlerinden İbnül Humam büyük bir alim. Fetul Kadir adlı ne var fıkıh kitabı var. Tahir adlı kitabı var. Ee, Hanefi alimleri içinde muhaddis hadisçi olan bir alim. O da diyor ki "Ve hada kavl ashabina'l mutakaddimin." Yani sahabenin sünnettir sözü ne hükmündedir? Merfu hükmündedir meselesi. Kimin sözüdür diyor? "Kavlu ashabina'l mutakaddimin." Geçmiş Hanefi alimlerimizin sözü de budur. Yani sahabe, sünnet dediği zaman merfu hükmündedir. Ve bihi akade sahibul mizani ve şafi'iyeti ve cumhurul muhaddisin. Bu görüşle diyor, mizan adlı kitabın sahibi, müellifi, şafi'i alimler ve muhaddislerin cumhuru çoğunluğunu yapmıştır. Bu görüş almıştır. Şimdi Şeyh Albani bu nakiller niye yapıyor? Hanefi mezhebinin şeyini çürütecek. Diyor ki Hanefi mezhebine. Subhaneke'nin okunması gerektiğini söylüyorsa, söyleyen insanlar olarak sizlere ki, diyorum ki diyor. Bir kere sahabenin sünnettir sözü sizin usulünüzle göre de ne hükmündedir? Merfu hükmündedir. Yani peygamberin sünneti, peygamberin yaptığı bir ameldir. Ondan dolayı ne yapamazsınız? Bundan kaçış yok. Fatiha'yı ne yapacaksınız? Okuyacaksınız. Kendi mezhebinizin usulüne göre oku bile okumanız gerekiyor. Sübhaneke ile alakalı bir deliliniz yok. Delilleri ne? Diyorlar ki Peygamber şey, diyorlar ki ilk tekbirde nedir? Gereken Allah'a sena etmek, Allah'ı övmek. Allah'ı sena etmek, övmek. E, Subhaneke'de ne var? Allah'a övgü var, sena var, tenzih var. Onun için diyor bunu okuyoruz. Bazı mutaakhir hanefi alimleri, bazı mutaakhir sonradan gelen hanefi alimleri bu hakikati bu şeyi önlerinde gördükleri zaman diyorlar ki, evet ilk tekbirde ne yapılır? Fatiha okunur. Ama ne niyetiyle okunur diyorlar? Wow. Sena. Sena niyetiyle okunur. Niye? Bu, korktukları şey ne? Mezhep imamı olan Ebu Hanife Rahimahullah'a ne yapmaktan korkuyorlar? Muhalefet etmekten korkuyorlar. Öbür taraftan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri ve hadisleri i̇şte Taassub'un insanı götüreceği, götürdüğü kötü durum bu arkadaşlar. Şeyh Albani bir kitabı var hadis hadîsu hüccetun binefsihi fil-akaidi vel ahkam adam Çok değerli bir kitap. Küçük bir risale. Hadis başlı başına itikatta ve nedir? Hüccettir, delildir. Yani, konuyla alakalı. Hadis varsa olay bitmiştir. Artık lef ve devran diyor Araplar. Yani, sağa sola bakmanın bir anlamı yok. Hadis ortada. ise alimler bununla amel etmişler. Bak şimdi İmam Şafir'in, İmam <gülüyor> Muhammed İbni sözü İbn-i Abbas'ın ee, sünnet dediği amele sen Hanefiyim diye diyorsun ki, yok ben uymuyorum. Diyorsun ben ilmi halde görmedim böyle bir şey. O kitapta, şey Albani adı geçen bu kitapta mezhep taassubundan bahsederken Ebul Hasan el-Kerhi, Hanefi alimlerinden birisinin sözünü naklediyor. Mezhep taassubunun insanı ne hale getirebileceğini ortaya koymak adına. Diyor ki Ebul Hasan el-Kerhi, Hanefi alimlerinden diyor ki Küllü ayetin tukalif aleyhi ashabuna fehi mu'avvel mensuha. Ki, hangi ayet olursa olsun. Eğer bizim ashabımızın kim onun ashabı dedikçiler, kişiler Hanefi uleması'nın koyduğu görüşe ters düşen bir ayet ise yani bakışta buradaki Hanefi ulemanın görüşü bu ama ayet buna ters düşüyorsa eğer diyor. Bu diyor ayet ya tevil edilir mi, evveldir başka bir yere çekilir ya da mensuhtur neshedilmiştir. Ve <gülüyor> kullu hadisin كذلك her hadis de böyledir. Yani hadis baktım ortada hadis var apaçık sarı. ama bizim mezhebimiz alimleri bunun aksine bir görüş söylemişler. Diyor ki ya bu hadisin evveldir tevil başka yerlere götürülür. Az önce söylediğimiz gibi ya da mensuhtur iptal olmuştur. Bunu eddurul Muhtar Birinci cilt 45. sayfada zikrediyor nakil olarak. Seyyid Halbani kendi kitabında zikrediyor. Nakil yapıyor durr muhtardan. Diyor Seyyid Halbani bakın çok ilginç bir şey dokunuyor. Velizalik femehma jaitum bi ayetin au bu tür insanlara hangi ayeti getirirsen getir, hangi hadisi getirirsen getir istecazu li anfusihim redda zalika Bu ayet ve hadisleri inkar etmeyi kendilerine caiz görürler. Tabii ki yok. Dur dön anı fikirü fi dilaletihima yani bir saniye bir lahza dahi düşünüp de gerçekten buna delil midir delil değil midir senin söylediğin buradan çıkar mı bunu düşünmeden fevren aniden diyor bunu ne yaparlar kabul etmezler reddederler Acaba bu ke ve sana şöyle derler diyor nasıl cevap verirler mezhepçilere taassupçular derler ki ente a'lemu em el mezheb ente a'lemu em el mezheb sana onlar bilmiyorlar mı? Sen mi bildin? Sen mi daha bildiğinsin, onlar mı daha bildiğin? Bakın arkadaşlar masaya yatırdık. Subhaneke meselesi. İlmi bir mesele. Elbette ki sokaktaki dededen, yaşlı bahsetmiyoruz. O adamın bu hakikatleri, bu ilmi meseleleri görmesi çok kolay değil. Ama ilim talebesi olan, okuyan, fıkıh kitapları arasında gezinen insanlardan da bu taassubu görüyorsunuz. O yaşlı amcanın taassubunu görüyorsunuz. Yaşlı amca evet öğrenebilir Müftüsüne sorar. O da Subhaneke'yi okur der. O da okur. Tamam, onun için bir beis yok, bir problem yok. Ama hayatını ilmi adamış insanlar var. Bakıyorsunuz, bu meseleyi yatırıyor, konuşuyorsunuz onunla. Adam kendinden önce gelmiş, alimlerin sözlerini aynısını söylüyor. Sen mi daha iyi biliyorsun, mezhep alimlerin daha iyi. Dediğimiz gibi bu konuda, Fatiha konusunda Fatiha konusunda doğru olan görüş, cenaze namazında ilk tekbir de Fatiha'nın okunması, Şekalbanı rahimallah diyor ki, wa la ifeminal acayip. Yine diyor hayret edilecek. Acayip olan hususlardan bir tanesi diyor ki şudur: Allah, Kudüs Hanefiye du bir hadi Hanefi diyor bu hadisi nasıl alam almaz? Maasihatii wa majihihi min gairi waj. Sahi olmasına rağmen ve birçok yolda vecihle, rivayetle rivayet olunmasına rağmen nasıl almaz diyor Hanefi mesevi bunu ama ma salahiyyatihi li isbati sunnati kendi menheçlerine göre kendi usullerine yollarına tariklerine göre dahi yani bu hadis delil olarak karşısında duruyor. Faqala İmam Muhammed fi'l Muvatta İmam Muhammed diyor ki biliyorsunuz İmam Ebu Hanife'nin en meşhur öğrencilerinden bir tanesi. İmam Muhammed neyi der rivayet ediyor aynı zamanda Muvatta'yı da rivayet eden bir alim. Diyor ki bakın şeyde muvattağının 175. sayfasında ''Lâ kirâete alel cinâzetî ve o, qavle ebi Hanife'e'' ''Cenazelere okunmaz? Fatiha okunmaz. Bu görüş kimin görüşüdür?'' diyor. Ebu Hanife'nin görüşüdür. Aynı şekilde Seraksi Mabzut adlı kitabında da ne yapıyor? Böyle söylüyor. Şeyh Rahim Allah diyor ki ama diyor, mutaakhirlerden gelenlerden bazıları hadisin sıhhatini görünce, bu Fatiha okumanın doğru olduğu görüşünü görünce ne yaptılar diyor? Dediler ki diyor, Fatiha'yı okumak caizdir ama bir şart. Ne şartıyla? Dua ve sena. Allah'a dua etmek ve sena etmek şartıyla okumak. Şeyh Alban devam ediyor. Ve indehum acibetun uhra. Bu hususta diyor, Hanefi mezhebinde başka bir garip durum daha var. İnne kiraate subhaneke ba'de tekbiratü ula min sunenissalatü alal cenaze. Subhaneke'yi okumak, Cenaze namazının diyor, sünnetlerinden zikrediliyor. Hanefi mezhebinde cenaze namazının sünnetlerinden sayılıyor. Mâ <ennehu> bakın diyor bir şey kalıyor. Mâ <ennehu> buna rağmen bununla birlikte. Lâ le <asla> li <thalike> fi sünne. Sünnette bunun bir aslı yok, Subhaneke'nin bir aslı. Yok, cenaze namazında. Kema <mâ> takaddemettem ya ala zâlik. Fakat cema'u beyne ispati mal. Şimdi şey ki, Fakat cema'u beyne ispati mâ la asle lehu fissünne. Ve inkâr meşru'iyyet mâ varade fîhâ. Ne yaptılar böyle yaparak diyor, bakın... İnsanlar ne yaptılar? Subhaneke'yi okuyarak cenaze namazında. Sünnette olmayan bir şeyi ibadete soktular. Sünnette olan bir şeyi ibadetten çıkardılar. Evet. Belki mezhep alemine ulaşmamıştır. Ulaşmıştır. Hadisi e, ulaştığı yollar zayıftır, farklıdır. Bunların mazur görüleceği birçok şeyler var. Mazeretler var. İlim ehli mazur görmüş. Ama sen ilim talebesi olarak şu olayları masaya yatırıp gördüğün zaman ne diyebilirsin? Değil mi? Onun için i̇bn Humam Muhaddis Hanefi hadis hadisçisi o mesela hadisçilik tarafı olan bir alim olduğu için bakıyorsun böyle ilginç kaviller söyleyebiliyor. Mesela bitir diyor vacip değildir diyor. Sünnettir diyor mesela. Fethül Kadir'de. Hanefi meselenine göre vacip, racı olan görüşe göre ilimehlin görüşünü sunmadı. Bu meselede diyor ki, bakın, "Kālū la yuqrāʿ illa an sana, an Diyor ki, bizim alimlerimiz yani Hanefi alimler dediler ki, fātihah okunmaz. Ancak ne niyetiyle okunur? Sana niyetiyle okunur. Vālam tafsīb al-qurāʾatu an rasūlillāh sallallāh. Bak kullandığı ifadeye bakın. ne diyor? İbnul vem tathbut el kıraatu an resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fatiha'nın okunacağı okunması meselesi resulullah'tan ispat olunmamıştır sabit değildir biliyor rivayet İbn Abbas rivayetini Rahimahullah. İbn Abbas diyor bu sünnettir Fatih okumak ondan dolayı Resulullah'tan ne yapılmamıştır diyor sabit olmamıştır şimdi bu dersin bu ön girişini dinleyen sizler nasıl cevap verirsiniz bu alime evet üstadz buna cevap ver Yani peygamberden görmüş ve hı hı. Onun, için Onun için onlara da aslında bunu uymak vardır. Yani o zaman ne diyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Fatiha'yı okumak nedir? Sabittir. Yani. Hem de sizin mezhebinize göre sabittir. Diyoruz. Evet. Hatta bununla alakalı Şek Albani Rahimullah burada kitapta örnekler veriyor. Mesela Hanefi mezhebinde Şek Albani Rahimullah da yani ilzam. Ne demek ilzam? Karşısındakini köşeye sıkıştırmak. Yani diyor ki Tamam, böyle mi diyorsun İbnül Hemam? Bak sen ne yapmışsın? Falanca falanca kitabında bazı hükümler vermişsin. O hükümleri de neye dayandırmışsın? Sahabenin sünnettir sözüne dayandırmışsın. Orada böyle yaptıysan, burada niye böyle yapmıyorsun? İlim ehli böyle arkadaşlar. İlim ehlinde sövmek, saymak, hakaret etmek, aşağılamak yok. İlmi münakaşa. Önemli olan ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin ne yapılması? Üste çıkarılması. Onunla amel edilmesi. Şeyh gibi i̇bn Humam'a bak diyor falanca meselede, cenazenin taşınması meselesiyle alakalı şafilere cevap verirken, şafilere reddiye verirken sahabenin sünnettir sözünü olarak ne yapmışsın? Bir şeyin sünnet olduğunu ispat etmişsin. Niye burada cenaze namazında bunu söylemişsin? Tabii Şeyh Albani i̇bn Humam'a seslenmiyor. Kime sesleniyor? i̇bn Humam'ın körü körüne takipçisi olan Hanefi mezhebi taassupçularına sesleniyor. Evet. Dedi ki ne haber Fatiha okur? Fatiha'dan sonra sure okuyabilir mi? Okuyabilir. Az önce okuduk İbn Abbas'da diyor. Fatiha okur ve sure okur. Vakit kalıyorsa sure okur. Bunu nasıl okuyacak? Sesli mi okuyacak, gizli mi okuyacak? Sessiz. Niye? Çünkü diyor ki Ebu Umame İbn Sehal radıyallahu anü sünnetü fi's salah ala'l cinazeti. Cenaze namazındaki sünnet nedir? أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم Kur'an, Ne okumak? Ummul Kur'an okumak. Bakın başka bir rivayet daha geldi. Deminkisi nereden rivayetti? İbn Abbas'tan. Bu kimden rivayet? Ebu Umame'den. Ebu Umama İbn Sehl. Diyor ki namazda diyor sünnet olan nedir? Fatiha'yı okumak. Nasıl okumak? Muhafatan. Sessiz, gizli okumak bu hadisi kim rivayet ediyor? İmam ve başka hadis alimleri naklediyor. Hadis sahibi hadis. Sonra ikinci tekbir getiriliyor arkadaşlar. İlk tekbirde neyi okuduk şimdi? Allahu Ekber dedik. Fatiha'yı okuduk. İkinci tekbiri aldık. Allahu Ekber dedik. Neyi okuyacağız? Salat ve selam getiriyoruz. Yani salavatul İbrahimiyya. Diyor ki rivayette Ebu Umame rivayeti az önceki Akhbarahu raculun min ashabin-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem enne sunneten fi salat ala cenaze en yukabbira el-imam thumma yaqra bi Fatihat el-Kitab ba'de takbirat el-ula sirran fi nafsihi ala ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından birisi naklediyor şeye. diyor ki cenaze yakını namazda sünnet olan nedir? İmamın tekbir getirip Fatiha okuması, ilk tekbirden sonra gizli okuması. Sonra da diyor peygamberin yapması salat getirmesi. Ne yapacağız salavat getireceğiz. Bu hadisi İmam Şafii Um adlı kitabında. Onun tarikinden, yolundan da İmam Beyhaki Hakk'i ne yapıyor? Bunu rivayet ediyor. Ne diyor İmam Şafii Rahimahullah? Bakın. Ve ashabun nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın bu usuldür, kaide. İmam Şafii diyor ki, ashabun nebi sallallahu aleyhi ve sellem la yekulune bis sunneti vel haqqi illa lisunneti Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem inşaallahu ta'ala. Ne diyor İmam Şafii? Peygamberimizin ashabı bir şey hakkında sünnet derse Allah'ın izniyle o nedir diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetidir. Şimdi tabii sorabilirsiniz. Ya hocam sünnetin başka manası mı var? Evet sünnet. Yani sünnetin özel manası. Peygamberin aleyhisselamın vesselamın fiilleri, sözleri, değil mi? Amelleri. Sünnet geniş manada ne demek? Yol demek. Tutulan yol, üzerinde yürülen yol demek. Bundan Çekmek isteyenler nereye çekebilir? Bu sahabenin kendi yolu. Yani onlar içtihat etmişler. Peygamberden böyle bir şey yok. Sahabeler böyle yapmışlar diyebilir mesela. Yani Birkaç şey yapmış diyebilir ama İmam-ı Şafii ve deminden de yaptığımız makillere göre Sahabe sünnet budur derse ne anlaşılıyor ondan? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetten. Bu çok önemli bir kaydı arkadaşlar. Evet nasıl salavat getireceğiz Peygamber aleyhisselatü ve vesselam'a? Diyor ki Şeyh Albani Rahimahullah اَمَّا صِيْغَةُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّب۪ي فِي الْجِنَازَةِ Sallallahu aleyhi ve sellem وَلَمْ اَقِفْ عَلَيَا فِي شَيْءٍ مِنَ Hiçbir sahih hadiste cenaze namazında getirilecek salavatın nasıl olacağı konusunda hiçbir delil yok. Hatta diyor ki İbn-i Mesud'dan diyor namazda getirilen İbrahimiye okunan teşehhütte okuduğumuz salavat İbrahimiye yakın bazı rivayetler var cenaze namazında da Buna yakın, benzer lafızlarda okunan ama diyor, sabit değildir. Ne diyor e, şey İbnül Kayyum Rahim Allah? El-Mustahab. Sünnet olan, müstahab olan nedir cenaze namazında? En yusalla yusall aleyhi sallallahu aleyhi fil cinaze kema yusalla aleyhi fil teşehud. Teşehud de namazda otururken Peygamberimize nasıl salavat getiriyor isek cenazede de ne yaparız? O şekilde salavat getiririz diyor. İbnül e, şey, İbn Kayyum Rahimahullah. yani Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem alleme zâlike ashabahu lemme se'eluhu an keyfiyeti salati aleyhi. Çünkü sahabeler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nasıl salavat getireceklerini sorduklarında öğrenmek istediklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara hangi salavatı gösteriyor? O piyasada satılan böyle 500 sayfalık Salavat kitaplarındaki salavat mı? Yoksa iki satır, dört satır olan Salavatul İbrahimiye'yi mi? Yani adam aslında görmüş, Peygamber'e bir sürü salavat getirmiş, kendi kafasında. Şiir yazar gibi. İnsanlar da onu okuyorlar. delail Hayrat diyor, bilmem ne diyor, şu diyor, bu diyor. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha mı iyi biliyorsun? Ashabı sormuş, Ay Allah'ın Resulü, sana selam vermeyi öğrendik, biliyoruz. Nasıl salavat getirelim? Bakın soranlar sahabe, sorulan, Peygamber Aleyhissalatu vesselam nasıl cevap veriyor? Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kima sallayta ala Ibrahim ve ala ali Ibrahim innaka Hamidum Mecid. Allahumme barik ala Muhammed ve ala ali Muhammedin kima barakta ala Ibrahim ve ala ali Ibrahim innaka Hamidum Mecid. Bu kadar kolay. Salavat getirmek istiyorsan en düzgün haliyle, en kemal haliyle bunu getireceksin. Gidip eline adamlar almış tarikattak mensupları basmışlar piyasada satılıyor. 400, 500, 1000 sayfalık ne kadar salavat kitapları var. İkinci tekbirden sonra kaçıncı tekbir getiriyoruz arkadaşlar? Üçüncü tekbir getiriyoruz. Allahu Ekber deyip üçüncü tekbirde ne yapıyoruz? Ölüye ihlas ile samimiyetle dua ediyoruz arkadaşlar. Yani ölüm o kadar kolay bir olay değil arkadaşlar. Şu anda bizim haricimizde bizim dışımızda gerçekleşen bir olay olduğu için böyle etkilenmiyoruz. Ama aslında çok büyük bir olay. Hepimizin başına gelecek olan bir hakikat. İnsanların bizi alıp omuzlarında taşıyıp o toprağın içine koyduğu o çamurun içine gömdüğü Gömeceği bir hakikat bir gerçek. Yani telefonunuzda rehberinizde isminin olduğu yakınlarınızın, akrabalarınızın ölenlerini düşünün. Yani bir, bir hafta önce sen o adamı arayıp o numaraya basıp arıyordun, o adam da telefonda basıp açıyordu ve seninle konuşuyordu. Bugün o, o, o telefonu açacak insan yok. Bu nerede bu adam dediğin zaman toprağın altına gömülmüş bitmiş. bitmiş. Dua ilişkisi bir de bitiyor. Dünyaya bağlı olduğu birçok şeyler var. Adamın evi var, yalısı var, yazlığı var, arabası var, işi var, gücü var, meşgalesi var. Dünyayla iç içe yaşadığı, dünyayla çok heyecanlı yaşadı, baş başa yaşadı. onu dünyaya bağlayan o şeyler ne oldu? Hepsini bıraktı gitti. Ve hesaba çekilecek. Onun için Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَاَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَا Cenaze namazında cenaze namazını kıldığınızda ne yapın? فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَ İhlasla dua edin. Artık gitmiş ya, o adamı daha o adamı daha ne yapmayacaksınız? Hatırlamayacaksınız. Belki 10 sene sonra, 15 sene sonra o kadar bile olmadan unutacaksınız. Hayatınızdan çıkacak. Ne yapın? İhlasla dua edin. İhlasla dua edin. Gökçek Almanir Rahimahullah ve dua Ne var? Bu üçüncü bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olan dualarla dua eder. Güzel olan, iftar olan bu. Nedir? Diyor Dehşekalbanı rahimehullah. Bu diyor sabit olan dualardan dört tanesini diyor? Dört tanesini buldum. Hadis kitaplarında diyor sahih Bunlardan bir tanesi şu. Avf ibn Malik rivayeti radiyallahu anh. Salla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala cinaze Fahfistu min duaihi Avf ibn Malik diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün cenaze namazı kıldı. Onun diyor şöyle dua ederken onun duasını gördüm ezberledim. Bakın buradan da ne anlıyorsunuz? Peygamber cenaze namazında duayı ne yapmış. Sesli Niye sesle okumuş? Öylesin insanlar. Diyor. Ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Allahümme gfirlahu <gülüyor> ve rhamhu ve afihi va'fu anhu Allahum ona magfiret et, merhamet et ona afiyet ver ve akrim nuzulehu girdiği yerde ona ikram et, kabrinde ona ikramda bulun ve vesî mudkalehu girdiği <gülüyor> yeri ona ferah, geniş tut ve gsilhu bil ma'i ve selcü ve barad Allahum onu diyor karla, su ile doluyuyla yıka. Ve nqih min el-hataaya kema naqqaita rivayetde kema yunqqı's-savb el-abiydu min ed-dünes. Beyaz elbisesi, bembeyaz elbiseyi bakın duaya arkadaşlar. Gerek yok gol 500 600 sayfalık kitaplar halinde. Yani. Elhamdülillah bugün sahih sünnette olan eee yahut da içindeki duaların çoğunun sahih olduğu olan kitaplar bakın küçücük Husnul Müslim dua kitabı. Bu dualar orada var. Ne kadar mübarek dualar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iki dudağından çıkan dualar. Ne diyor? Allah'ım ne diyor? وَنَقِّهِ مِنَ hataya Sen bu ölüyü, bu cenazeyi hatalardan, yaptığı hatalarından ne yap? Tenkiye et, temizle. Arındır. Nasıl? Bakın benzetmeye bakın. كَمَا يُنَقَّ الثَوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ Beyaz elbisenin kirlendiği zaman kirinden arındığı, temizlendiği gibi biliyorsunuz değil mi? Beyaz gömleği yiyorsunuz. Kapkara oluyor yakası, üstü, bir şeyler batıyor. Yıkanıyor. Karşınıza nasıl geliyor? Bembe beyaz. Diyor ki Allah'a salat ve selam. Beyaz elbisenin kirlerinden arınıp temizlendiği gibi bu cenazeyi de ne yap? Kirlerinden arındır. Ve abdil hudan khayran min darihi. Onun diyor dağını, diyarını, mekanını dünya dağından, dünyadaki dağından, diyarından daha güzel eyle. Ve ehlen ailesinden daha güzel bir ehl, bir aile ver ona. Ve zevcen hayran eşinden daha bir eş ver ona. Yani ona hayırlı bir eş ver orada. Ve cenne, onu cennete sok ey Allah'ım. Ve azabil kabr. Allah'ım sen onu kaza azap kab kabir azabından ne yap? koru. Ve min azabinnar ateşin azabından cehennemin azabından onu koru diyor. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duası ne kadar mütevazi. Ve ne kadar kulluk ifade ediyor. Garanti yok. Allah'ım diyor, yalvarıyor aleyselatü ve vesselam. Onu bir kabir azabından koru. Auf ibn Malik diyor ki radiyallahu anh sahabe, "Fetemenniitu en ekuna ana zalikal meyt." Peygamberin bu duasını duyunca diyor Peygamberimizin cenaze namazını kıldığı ölünün yerinde kendimin olduğum olmamı isterdim diyor. Niye çünkü? Doğayı yapan kim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi İmam Müslim, İmam Nesai, i̇bn Mace rivayet ediyor. İkinci doğa, Ebu Horayra rivayet ediyor. Bunları ezberleyin arkadaşlar. Bunları burada okuyup gitmesin. Bu Hüsnü'nün Hüsnü'nün kitapçığında var. Cenaze namazı kılıyorsunuz, kılmayı bilmiyorsunuz. Bu büyük bir ayıp. Yani gerçekten bugün demek ki neye değer veriyorsak onunla ilgileniyoruz değil mi arkadaşlar? Neye değer veriyoruz? bugün birçok dünyevi meselelerle alakalı şurada bir konu açsak Sabah kadar herkesin söz sarf edeceği görüş bildireceği neyi vardır? Fikri vardır. Desem ki onar tane tefsir kitabı ve yazarlarını söyleyin tam isimleriyle. Ne dersiniz? Onar tane tefsir kitabı söyleyin desem. Kimse söyleyemez değil mi? Herkesin kafasında şimdi bugün bir sürü ne var? Bankamatik şifresi var, internet şifresi var, kapı şifresi var. Herkesin takır takır sayasınız. Yani, hani senin hafızan yoktu, ezberin yoktu? Hani hocam benim ezberim güçlü değil diyen yani sen bunları nasıl diyorsun? Çünkü işine geliyor bunlar. İkinci dua Ebu Hureyre rivayeti diyor. Diyor ki Enne Resulallahü Sallallahu aleyhi ve sellem kâne izâ sallâ alâ cinâze yekûl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldığı zaman şöyle söylerdi, şu duayı yapardı. Allahümme gfirli hayyina ve meyyitina. Allah'ım dirimizi ve ölümüzü ne yap? Mağfiret et, bağışla. Ve şahidina ve gaibina. Burada olanı, burada olmayanı bağışla. Ve sahirina ve kebirina. Küçüğümüzü, büyüğümüzü bağışla. Ve zekerina ve unthana. Erkeğimizi, kadınımızı bağışla. Allahümme men ahyeytehu minna fe ahyihi i̇slam Tua'ya bakın arkadaşlar. Allahümme bizden hayatta bırakacaklarını İslam üzere yaşat. Ve men teveffeytehu minna fe teveffehu i̇man Bizim aramızdan öldüreceklerini de ne üzere öldür? İman üzere öldür. Allahümme la tahrimna ecrehu. Allahümme bu namazdan, bu adamın cenazesinden alacağımız sevabımızı ne yapma ecrimizin bizim mahrum eyleme. Ve <gülüyor> la Bu cenazeden sonra bizi ne yapma? Saptırma, ayaklarımızı sabit kıl, dalalete düşürme. Paulisi de İbn Mace rivayet ediyor, Beyhaki rivayet ediyor, Ebu Davud'ta mizi de ne var? Bu farklı yollarda rivayetleri var. Görüyor musunuz arkadaşlar doğayı? Ezberleyin bunları bunlar arkadaşlar. Cenazede olmaz. Düşünsene tekbir alıyorsun sen. Boş boş bakıyorsun. dua okumuyorsun cenazene. Değil mi? Konuşmaya gelince ama herkesin din adına veyahut da başka bir şeyden konuşacağı söz var. Adama dediğin zaman oku bakayım mi şu duasını? Değil mi? Demek ki kimse haddini bilmiyor arkadaşlar. Üçüncü dua Vasile İbnül Ezg'a rivayet ediyor. Diyor ki Sallallahu Rasûlullâhi aleyhi ve sellem Ala racul minel muslimîn fe esma'ahu fe esma'uhu yegûl Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle derken işittim. Allah'ım inne fulanan ibne fulan fi zimmetik ve habl ve habl juvarik. Falan, falan artık senin zimmetinde, senin katında, senin yanında. Fakih fi fakih fitnetel kabri Allah'ım sen onu kabir fitnesinden koru. Ve azaben nari. Onu ateşin azabından, cehennemin azabından koru. Allah'ım sen vefa ve hak ehlisin. Fakfir lehu ve erhamhu. İnneki entel gafurur rahim. Bu hadiste İmam Ebu Davud İbni Mace İbni Hibban rivayet ediyor. Ahmet İbni Ambel'de rivayet ediyor. Sahibi hadis. Bakın Aleyhisselatü Vesselam dualarında birçok hadislerde konuyla ilgili ya da ilgisiz olsun. Kabir azabından sığınıyor. Cenazede ölen kimsenin kabir azabından korunması için Allah'a dua ediyor. Ama kendini bilmez. Bazı insanlara çıkmışlar, ne diyorlar? Kabir azabı diye bir şey yoktur. De bunu söyleyen insanlar var. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam, hani onlar edebiyat yapıyorlar ya bu şekilde, birçok şeyi etmiş. Biraz da biz edebiyat yapalım. Diyelim ki onlara, aleyhissalatü vesselam bu duaları yaparken, dinde olmayan bir şeyi Allah'tan mı istedi? Onu kabir azabından koru derken, söylediği sözün anlamsız olduğunu bilmiyor muydu size göre? Böyle bir şey yok ise niye böyle bir olmayan bir şeyi Allah'tan istedik? Değil mi? Bunu nasıl anlatacaklar? İnanın arkadaşlar bu televizyonlarda, şurada, burada, dergilerde yazan, konuşan o kadar çok insan var ki söyledikleri şeyin hiçbir ilimden, hadisten, Kur'an'dan payı nasibi yok. Akli şeyler. Dördüncü doğa, Yezid ibn Rukana ibn al-Mutta li privahter dedi ki, "Kan Resulullah sallallahu alaihi wasallam, "Eğer kâmil sallallahu sellem, namazını kılmak için kalktığında şöyle derdi: "Allahumma abduk, wa bina rahmetik. Allah bu senin kulun, kölen, kulunun oğlu ya da kulunun kızı, kadın kulunun oğlu. Yani annesi de babası da senin kulun kölen. İhtaca ila rahmetik. Bu kulunun ne ihtiyacı var? Rahmet ihtiyacı var. Bundan önce biz ne düşünüyoruz mesela i̇şte falanca'nın işe ihtiyacı var, falanca'nın şuna ihtiyacı var, buya değil mi? İhtiyaç dediğimiz zaman o kadar çok şeyler sayıyoruz ki bitmek bilmiyor yani. Aan ta an Allahım sen ona azap etmekten ganisin. In kana muhsinan fadid fi Allahım şayet bu adam muhsin, sana itaat eden. İyilik sahibi bir insan idiyse فَزِدْ حَسَنَاتِهِ Onun hasenatını ne yap? Arttır. وَاِنْ musi en Kötü bir adam ise ne yap? Belasını verdim ya bak. Diyor ki فَتَجَاوْزْ anhu. Onun hatalarından vazgeç. Onları bırak, affet, ört. ثُمَّ يَدْعُوا مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يدعو. Sonra da dilediği dualarla dua eder diyor. Bu hadisi Tabarani Mu'ca Mu'kebir'de rivayet ediyor ve hakim rivayet ediyor. İsnaadı sahih diye Şekalvani Bu 4 rivayet e, peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sünnetinde olan rivayet. Bunlardan bir tanesini ezberleyin en azından, en azından. En kısası herhalde siz ezberleyeceğiniz ya dördüncü rivayet ya 3. rivayet ya da ikinci rivayet. Bunların hepsi aslında hepsi kolay dualar, kısa dualar. Dördüncü tekbir ne yapıyoruz aldığımızda? Dilersek dua ediyoruz. Dilemezsek dua etmeden ne yapıyoruz? Selam veriyoruz. Burada kalalım. Dördün birdeki selamla. Önümüzdeki hafta inşallah kaç tane selam vereceğiz? Sadece sağa mı selam vereceğiz? Yoksa sağa sola mı selam vereceğiz? Bunları öğreneceğiz. Bunları nereden öğreniyoruz? Bakın arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden öğreniyoruz. Çünkü bunu da öğrenmemiz gerekiyor. Bundan önceki bahislerde namazı öğrendik hatırlarsanız. Orucu öğrendik. Zekatla ilgili dersler yaptık. Şu anda cenazelere ilgili dersler yapıyoruz. Bunları değerlendirin, bunları notlar alın. Öğrenin, kendinizden sonra gelen insanlara öğretin. Ya yani evinize gidin, deyin ki ya bakın biz o çocuklarınıza, değil mi? Çocuklarınızı alıyorsunuz dükkana götürüyorsunuz, okula götürüyorsunuz, hayata hazırlıyorsunuz, değil mi? Bunları öğretiyorsunuz ama niye oturup çocuğunuzla, çocuğunuzla cenaze namazını konuşmuyorsunuz? Peygamberimizin okuduğu bu dağları, onların açın husumetimizin bir akşam televizyonu kapatın. Her akşam kapatın. Çay içerken bunları okuyun. Ama şeytan buna izin verdi değil mi arkadaşlar? Nefis buna izin verdi. Evet. Subhanak bihamdik, la illa